Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bu haftada birlikteyiz. Bugün programa çok sevdiğim iki müzisyen arkadaşımdan Selim ve Kerim Altınok'tan dinlediğimiz Sultaniye Gassirto ve Şehnaz Longa potpulüsü ile başladık. 23 Aralık 1963, İstanbul Nişantaşı'nda bir özel klinik. Gece yarısına doğru önce Selim dünyaya gelir, 50 saniye sonra da Kerim. Anneleri Nevin Hanım için zor bir doğum olur. İşte babaları Nurettin Bey'in deyimiyle kolonya şişesi büyüklüğünde iki bebek olarak dünyaya gelirler. Çocuklukları Bakırköy'de, işte odalarında çinili odun sobalarının yandığı, bahçesinde tavukların, ördeklerin dolaştığı iki katlı ahşap evde geçer. Gün boyu en çok bir araba geçer sokaktan. İşte akşam üzerleri mahallenin kadınlarının kapı önlerinde toplanıp sohbet edip kahve içtiği günler. 3 yaşından sonra yavaş yavaş görme duyularını kaybetmeye başlarlar. 18 yaşında görme yetilerini tamamen kaybederler. Omuz omuza verirler ve gözleriyle göremedikleri dünyayı gönül gözleriyle görürler, tanırlar ve keşfederler. Her adımda görenlerden iki üç kat daha fazla okurlar, düşünürler, çalışırlar ve üretirler. Çok iyi birer hukukçu, işte usta birer satranç sporcusu, bilgisayar programcısı ve eğitmeni, gezgin, yazar. Radyocu ve müzisyen olurlar. Kendileri gibi yüz binlerce görme engellinin hakları ve yaşam kalitelerini artırmak için çalışırlar. Selim ve Kerim Altınok 2006 yılında dolu dolu geçen bu yaşam öykülerini Karanlığın Rengi Beyaz kitabında kaleme aldılar. Ayşe Kulin bu kitap için yazdığı yazısında Kerim ve Selim Altınok kardeşler okuyor, düşünüyor, üretiyor, müzik ve spor yapıyorlar. Yetmiyor, gözlerimizle baktığımız halde derinlikleri kaçıran bizlerle tüm yetilerini cömertçe paylaşıyorlar. Kerim ve Selim Altınokların yaşam öyküsünü okuduğunuzda bir hayat ancak bu kadar aydınlatılabilir diyeceksiniz yazıyordu. Kitap geçen 16 yıl içerisinde zaman zaman güncellenerek 5. baskısına ulaştı. Kitabı halen kitap evlerinde bulma şansınız var. Bu kitabı mutlaka okumanızı önermek istiyorum. Selim ve Kerim Altınok kardeşlerim bu yıl 40. sanat yılı 12 Ekim, çarşamba akşamı 20'de Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde onların bu bitmek, tükenmek bilmeyen yaşam sevinçlerine şarkılarımızla ortak olacağız. Konser öncesi sevgili Selim ve sevgili Kerim Altınok'la Bakırköy'deki evlerinde bir kez daha birlikteyim. Babilden sonraya hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. 2018'in Ocak ayında ilk kez konuk etmiştim sizleri. Şubat ayında bu kez 3 çarpı 2 müzik grubuyla konumu olmuştunuz. Sonra kısım 2021'de Timur Selçuk için yeniden buluşmuştuk. İşte o kaydı da burada, evinizde yapmıştık hatta. İşte programı bu yıl 4 Temmuz'da, Timur abinin doğum gününde yeniden yayınlamıştık. E bu programı hazırlanırken kitabınızı, işte kaçıncı kez okudum hatırlamıyorum, bir kez daha okudum. Yani yaptığınız her işteki özeninize, çalışkanlığınıza, direncinize, inadınıza, yaşam tutkunuza ve en çok da müzisyenliğinize olan hayranlığım her geçen gün artarak devam ediyor açıkçası. Çok yönlü insanlarsınız, işte hukuk fakültesini dönen bir Birincisi ve ikincisi olarak bitirdiniz, doktoranızı yaptınız, işte uzun yıllar serbest avukatlık yaptınız, sonra bir kamu kurumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden emekli oldunuz. İşte liseden sonra İngilizce öğrendiniz, işte görme engelliler için çalıştınız ve hala çalışıyorsunuz. İşte onlara bilgisayar eğitim verdiniz. Hatta programcılığı öğrenip onların hayatlarını kolaylaştıracak programlar ürettiniz. Satranç eğitmenliği yaptınız. İşte birliği takımda uluslararası birçok turnuvaya katıldınız. Hatta Selim'in değil mi satranç köşe yazarlığı var. Evet. Sonra bu dijital sesli kütüphanenin kuruluşunda da öncülük yaptınız. Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek engellilerin hayatını kolaylaştırmak için oradaki uygulamaları ülkemize taşımaya çalıştınız. Yani bunların hepsini konuşmak için en az 8-10 program daha yapmamız gerekiyor. <gülüyor> yani sizi düşününce ama yani her şeyin ötesinde müzisyenliğiniz, işte satrançtaki ustalığınız ve yani satranç tutkunuz ve bir de Edebiyat tutkunuz bende öne çıkıyor. İşte bu yılda sanatta, müzikte 40. yılınızı yaşıyorsunuz. Yani geriye dönüp baktığınızda sanıyorum size bu insan sevgisini, yani dayanışmayı, işte mücadele etmeyi, kendi kendine yetebilme, kendi sorunu çözebilme yeterliliğini, gücünü yani çok küçük yaşlardan başlayarak size kazandıran herhalde anneniz Nevin Hanım ve babanız Nurettin Bey'di değil mi? Evet, kesinlikle aile çok önemli bizim hayatımızda da. Yani herkesin hayatında önemli ama belki bizim için belki daha da fazla önemli oldu. Yani aile çevremiz, yakınlarımız, hı hı. daha sonrasında da tabii ki eğitmenlerimiz, öğretmenlerimiz. 2006'da işte kısa aralıklarla önce babanızı sonra annenizi kaybettiniz. Yani evet. değil mi o çok hayatınızda dönüm noktası evet, oldu belki de. Evet, kaybettik hı hı. ama bizi... Burada tutan neydi dersen hani hı hı. E, mutlaka akla gelecek arda arda yap e, iki tane vefattan sonra mutlaka şunu söylemem gerekir. Sanat öncelikle ve o sanatın bize getirdiği çevre, çevremizdeki insanların hı. bize olan yakınlıkları, onlarla olan sohbetlerimiz... Bunlar bizi o anda belki ayakta tuttu diyebilirim en çok. Tabii bir de Sencer Hanım şeyi var değil o da, mi? O da evet, aile büyüğümüz yine teyzemiz. ve Sonra Zehra Hanım tabii. O da yanımızda her zaman. Halen yoldaş, yoldaştınız. Evet. Peki şöyle hani çocukluğunuzdan başlayarak müzik hep önceliğiniz oldu. Yani müzikle ilk buluşmanız aslında ilk ve ortaokul yıllarına gidiyor değil mi? Hani aslında sanatta hani 40 yıl diyoruz ama bence tabii. çok daha As öncesi var. Aslında yani dediğim bu aslında 50 yıl sayılabilir o. Yani ilkokul birinci sınıfı bitirdiğimizde annemizin bize işte sınıf geçme hediyesi olarak aldığı bir oyuncak piyanoyla oyuncak xilofon e, <gülüyor> evet, onunla başladı. İlkokul birinci sınıfta mıydınız? İlkokul birinci sınıf sene, sene 1971. Hı hı. Tabii biz bu yani 40 yılı şeyden aldık. Yani dedik ki o 10 yılı hani hem biraz yaşları açık şöyle Anladım. <gülüyor> kapatalım <gülüyor> hem de e, yani sahneye çıkış gibi düşünelim dedik. yaklaşık işte 20 Yaşlarına doğru falan oradan aldık. <gülüyor> Peki şey bu üçüncü sınıfta bir de kırmızı akordiyonlar alınıyor size. İlk hukul üçüncü sınıfta evet Emin çok sevdiğimiz o zaman akordiyondu. Hayrandık o enstrümanın sesine ve annemiz bir gün bize sürpriz yaptı. O akşam akordiyonlarımızla uyuduk resmen onlar başımızın uçunda böyle dokuna dokuna elimiz... Altında oldu ve ondan sonra da zaten akordiyon çalmaya başladı. Bir de ama şöyle değil mi? Bu çalgılar alınmazdan önce okulunuza bir şey geliyor. Körler, müzik topluluğu değil mi? Onun da belki de müziğe yönelmeniz de şeyi oldu. Mutlaka Yanılıyor belki de canlı... Yani müzik dinleme deneyimi galiba oydu sanki. O zaman bir işte ak akordeon alamadan evvel sefer tasları vardı o zaman. Okula gidip götürür yemek işte pişiler getirdik içinde. Evet. Onların böyle kapaklarını açıp kapayarak ağzımıza ses yapıp akordeon taklidi yapardık. Yorum yorum. Şey sonra ork mandolin ve flüt geliyor değil mi? Evet, yani biraz kırmızı sonra. akordeonlardan sonra. Ortaokul yılları galiba değil mi? Senin flüt Tabii. Ben flütü kapmıştım. <gülüyor> bir tane flüt alınmıştı. Selim'e de mandolini vermiştik. Sonra ama şöyle yani Selim 1976'ydı değil mi Selim kitapta yanlış mı okudum? Mandoline başlıyorsun. Yok, tabii, hani bu yok, Ziya Aydın Tan'ların hani Tabii. Ben man mandoline başladım. Kerim flüte arkasından Kerim gitara başladı. Esas Ziya Aydın Tan'ın e, Kerim açısından öne bir orada daha fazla çıktı. Yani gerçi mandoline de çok katkısı vardır Ziya. Ya. Hocanın Ziya Aydın Tan ülkemizin ilk mandolin orkestrasını kuran Eminönü Halk Evinde evet, bir hı hı insan, hı hı. yani onu biz ayrıca saygıyla analım burada. Bir de ama sen yani Türkiye'nin önemli mandolinistlerindensin Selim. Yani mandolin. Tevazuya gerek yok. <gülüyor> Teşekkür ederim. Gerçekten bizim ikimizde mandolin lokomotiftir. Yani Değil mi? Ben hı hı. gitar çalıyorum hı. ama benim gibi şimdi, hele şimdi gençlerimiz çok güzel gitar çalıyorlar bize yani Önder derserimdir. Yani mandolin. mandolini tabii e, aydın tanı metotlarıyla başlamıştık. O böyle e, yeni mandolin metodu der ama daha o zaman bile o metot herhalde 30-40 yaşına gelmişti. He. E, ama hep o yeni kaldı bizim gönlümüzde. Peki şu hani Metin marka mandolinden bahsediyorsun. Hala kullanıyor musun o mandolini? Evet mandolinge? benim Metin man mandolinim e, şöyle de söylemem lazım. Bir hatıradır bana. E, büyük Gönenç ailesinin... Bir mandolini. yani Öyle mi Yunol? Yunol abilerin. Yunol Büyük Yerenç. Eski değerli müzişenlerden. Tabii biliyorum. Cem Karacalar'la çalmış. Ve onlara çalan gitarist ha. ve besteci. Ve onların e, bir aile büyüklerinin mandolini bende. E, ve o konser mandolinim oldu benim o. Harika bir tınısı var ama. E, sonra ortaokulun bittiği yaz Kerime Gitar alındı. Evet hayallerimi süsleyen <gülüyor> gitar. Gerçekten de öyle. Hep böyle bakardım duyardım. Ya ben böyle akor çalabilecek miyim? Ona şarkı söyleyebilecek miyim falan. Yavaş yavaş... Oldu, hayaller gerçekleşti. Ya şöyle yazmışsınız kitapta, yine oradan gideceğim. İşte kabartma notalarla sabaha kadar Asturias çalma hikayem var. Değil Tabii. mi? Yani nota gelir. yeniden mı gelmişsin? Evet, şöyle. Yani aslında ilk 2-3 yılda kısmen görme yetim olduğu için Ziya Aydıntı'nın metotlarından bakarak çalışıyordum. Hmm. Ama sonra artık baktım onları okuyamıyorum. Kabartma notayı, o zaman bir rehabilitasyona gittik o dönemde. Biz bir kabartma yazıyı öğrendik. Hemen kabartma notayı onun arkasından da geliştirmeye başladım. Ve İngiltere'den e, Kraliyet Kütüphanesi'nden hmm. getirdiğim hmm. gitar e, notaları oldu. İşte o mesela yıllarca dinlemişiz zaman tabi tek kanal TRT'ydi radyoda. Klasik müzik programı cumartesi günleri çıkardı. E, dilek kutusu. Hmm. Asturyaz'ı dinliyorum o gitar için. Bayılıyorum ben onu çalsam diyorum. İşte o notaları aldığımda hakikaten sabaha kadar böyle kıştı. Yorganımı başımın üzerine çektim. Kapartma notayı açtım kucağıma ve gitar da böyle sarıldım gitarıma sabaha kadar o eseri çıkarttım. Ee, bir şarkı arası versek mi ne dersiniz? Ne var sırada? Güzel olur. Vallahi bir Azeri Türk'ü yapabiliriz. Olur. Seni ben yaman severem diyelim mi? Tamam. Kaşların keman güzeldir, dağlarına doman güzeldir. Kaşların keman güzeldir, sözüne hiç bir söz olmaz. Gözleri yaman güzeldir, sözüne hiç bir söz olmaz. Gözlerin yaman güzeldir. Olursan aklım bu baştan geçmek olmaz bu gözlerden. Olursan aklım bu baştan geçmek olmaz bu göz gözlerden. Canan sever, biri gel eline fayyar, hiç kemerme Selim 1982'de Keman Hilmi Dede bildiğiniz evet. aile büyüğünüz vardı değil mi? Biraz bahseder misin? Evet. Kemanla e, yolculuğunda. De öğretmen de o yüzden bizim ilerlememizi isterdi her şeyde. Yani o gerek kitap okumamızla ilgilenmişti gerekse enstrümanlarımızla Hı -hı. Yani akordiyonumuzla mesela bir güzel yeni bir akordiyon aldığını hatırlıyorum. Bana ilk kemanı da yine Hilmi Dede hediye etti. Daha sonra da Keman hocamı buldum. Onu ee, sevgili Ercümen sen de tespit etmişsin Semahattin Hoca arkadaşıymış Handeli'nin arkadaşı tam bu bestecimiz arkadaşı olan e, Semahattin Hoca ile ki ben bu 40 yılı biraz da onunla başlatıyorum. 82'nin sonunda 1982'nin sonunda hı hı. E, hocamla tanıştıktan sonra sadece keman eğitimi değil o bize kitap okudu ...yaptığı tercümeleri vardı... ...onları okudu... Hı hı. E, ...müzik dinledik birlikte... ...klasik müzik de... Hı hı. İşte ...senfoni... ...konçerto... E, ...de... E, ondan sonraki yani ...bütün repertuarı... ...biz o dinletti... Ondan sonraki zevkimizi... ...biz ona borçluyuz diyebilirim. Peki bu ba Bakırköy'de... ...çocukluğunuzun geçtiği... ...ahşap bir evden bahsediyorsunuz... ...hani işte... So evet. ...odalarında... ...soba... ...odun sobalarının yakıldığı... Tabii. ...işte ne bileyim... ...bahçesinde tavukların olduğu... ...işte komşuların kapı önlerinde çekirdeği kahve içerek muhabbet ettiği günler evet. bu 82'lerde o evde miydiniz Biraz Bizi daha önce 1970'e kadar olan hmm. bizim çok küçük olduğumuz yani 6 7 yaşlarında olduğumuz dönem 1900 öncesi, öncesi bir hatta. Hatta. Hmm. günde sokak yani bir günde sokaktan tek bir otomobille geçerdi o zamanlar değil mi şimdi sokak. ne hale geldi <gülüyor> İstanbul Bakırköy şimdi fark edecek yer yok Aynen. yani Türkler Rumlar Ermeniler Koçolar hep beraber aynı sokaktaydı Katinalar yani güzel bir ortam. Ben tabii. de o yılları Yedikule'de yaşadım. Yani hemen hemen evet. aynı koşullarda. Yedikule Samatya benim ailem orada oturuyordu. Yani hemen hemen aynı dönemlere denk düşüyor evet. çocukluğumuz. Balkondan Hatta... seslenilirdi Ercimel. Yoğurt evet. var diye. <gülüyor> Yoğurt evet. var mı diye. Yoğurt var diye. Onların böyle çok tatlı şiveleri evet, evet. vardı. <gülüyor> Besteler yapıyorsunuz. Bir örnek dinlesek mi? Kerim ne var sırada tabii, şimdi? Tabii Hasan Hüseyin'in şiiri üzerine yaptığımız bir parçamız var. Beste çalışmamız. Ağustos. Ağustos gelse, el ele verse, Sen anandan kalsan, ben yalnızlığımda Yine Ağustos gelse, el ele verse, Sen anandan kalsan, ben yalnızlığımda Sazarlı çaydan geçsin Yine Ağustos gelse, el verse, sen anandan kaçsan ben yalnızlığımda. Yine Ağustos gelse, el verse, sen anandan kaçsan ben yalnızlığımda. Sazarlı çaydan geçsin fakültesine girdiniz, bitirdiniz ve master doktora yaparken bu kez işte çok sesli koro Serdar Hoca'nın rahmetli Serdar Öztürk'ün korosuna katıldınız. Biraz o dönemden bahseder misiniz? Şimdi İstanbul Üniversitesi e, koro kurmuştu Serdar Öztürk? Aslında Teknik Üniversitesi'nin hocasıydı İyi. ve orada da korosu vardı. Hı hı. Ama bizim okula koro kurduğu zaman biz de onu fark ettik. Bir gün böyle o dönemde de master'a başlamışız. Tesadüfen e, master için bir işlem yaptırmak üzere öğrenci işlerine gittiğimizde bir koro sesi duyduk. Hmm. Meğer e, o bölümün hemen arkasında çalışıyorlarmış. Biz girdik kapıyı açıp zaten giriş o giriş. Serdar Hoca ile tanıştık. Ondan sonra yıllarca Serdar Hoca'nın korosunda e, birlikte olduk. Bize yani çok sesli koro ortamını da sevdiren Serdar Öztürk olmuştur geçen aylarda kaybettik ne evet, yazık ki. Biliyorum. biliyorum. Yine bu staj yaparken koruya e, katıldınız ama o sırada işte bir de devlet konservatuarına girdiniz 1988. Evet. evet. Ortaokul yıllarında da hayal ediyordunuz ama hani aile işte nota okuma sorun olur falan diye vazgeçirilmiştiniz. Evet o zaman tabii yeterince donanımımız yoktu. Yani kabartma notayı falan bilmiyorduk. Hı -hı. <gülüyor> Göz meselesi problem oldu. Ama Artık e, üniversite yıllarında biz o donanımı kazanmıştık ve e, kulak sınavı da çok iyi geçti ve gümbür gümbür konservatuvara girdik. E, o da Hatta bizim için... ilk evet. görme engellilerdendiniz sanıyorum değil mi konservatuvarda <gülüyor> müzik eğitimi alan? Evet yani sevgili Muammer, sen de çok çok yakında evet. tanıyorsun Muammer Ketencoğlu'nun yaşadığı bir sıkıntı. O, o, o bile o duvarla karşılaşmıştı Hı -hı. aslında konservatuar. Yani Birkaç dönem... tane de arkadaşlar da girmişler ama biz Hı -hı. o dönemde e, Kerim'le teknik o dönem için ve konservatuar 3 yıl e, yarı zamanlı şan bölümü Batı müziği şan Batı zamanı, ve e, solfej Batı, solfej ve Batı şan bölümünü bitirdik. Hocamızda Melek Çelik yaştı e, operadan. Bu arada Serif şeyi de hatırladım ben. Şimdi üniversitedeki koroda biz e, ilk grubumuzu kurduk. Aslında Grup Dinlence ismiyle. Ee, o grupta, 1987. Evet, evet. yıllarca e, birlikte arkadaşlarımıza konserler verdik, festivallere katıldık. Kendi bestelerimizi Dikim, o zaman zaten seslendirdik. Zaten evet. Ben de o dönem tanımıştım sizi. Sizin dinlence grubundan Serpil vardı sevgili Tabii. Serpil. Ruhisi Dostlar Korusu'nda birlikteydik. 1990'da sizin eski evinize gelmiştik o sahile evet. inerken. Çok iyi, çok iyi hatırlıyorum. Ee. O, o grup dinlenceden de epeyce profesyonel arkadaş çıktı. Bir arkadaşımız... İşte Turkuaz grubunu kurdu Nazım. Hı -hı. Ondan sonra... Hı -hı. E, Nazım Kerkes. E, rahmetli olan Sahir e, Yunal arkadaşımız... E, ...yıllarca birçok profesyonel e, sanatçının arkasında... ...bateri çaldı. Hı -hı. E, Utkan e, bugün yine Hala Soner Olgun'la çalışıyor. Çok düşünüyorum da bayağı yani... ...hani aralarında en şeyimiz kalmışız galiba. Hı -hı. Peki şey. bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir taraftan da hani bu Solfej kitaplarınızı da... ...kendiniz yazıyorsunuz Brille Alfebisi ile değil mi? Maalesef. Yani Hı -hı. biz kendi kitabımızı kendimiz yazmadan kitabımız olmuyor. Kabartma. Bizim konservatu bulduğumuz dönemde kabartma notayı öğrenmiştik ee, iyi ki. Hı -hı. Ama nota bulamadık yani yurt dışında var dediler. Erişemedik. Biz de oturduk. Bir tane arkadaşımızda vardı o zaman. Ondan ödünç alıp oturup tek tek nota nota harf harf. bu meşhur bir lavinyak bira vardır. Biliyorum evet. evet. Yani evet. meşhur o, kitabı. Kendimiz bütün kitabı yazmak zorunda kaldık. Peki o kitap daha sonra kullanıldı mı? Sizden sonra gelen Tabii. görme engelliler Bilgisayara kullanıldı. Bilgisayara çektik biz onu. Daha sonra bilgisayar ortamını aktardık. Şu anda e, bir ulusal ağ oluşturuldu. Biz elimizdeki bütün kabartma nota kaynaklarını oraya aktardık. Yani Engelsiz nota.org Evet. diye bir site oluştu artık harika. Bu işler güzelleşmeye başladı. Yani çok güzel. kolaylaştı artık. Hı -hı. Bu peki şeyde hani konser otarda dönem sonu kafe konserlerinden söz ediyorsun. Hatta bir keresinde Selman'a da e, evet. eşlik etmiş değil bize ne güzel. Ama <gülüyor> o çok tabi yani e, Selman Hoca tabii e, çok usta bir müzisyen. E, bize piyano da kafe konserinde o eşlik ediyor. Ben sesim kısılmış zaten heyecandan. <gülüyor> taraftan düşünüyorum ya. Bir usta besteci var yarımda yani piyano çalıyor ama <gülüyor> falan böyle orada aman unutacağım unutmayacağım diye falan. Dışarıdan dinliyormuş serim de eyvah bak, bak faya çıkacak mı çıkabilecek mi falan diyormuş. Schubert leadleri <gülüyor> okumuştuk galiba hatırladığım kadarıyla konservatörde. Harika. Evet. Heyecanlı günler. Timur abiyle tanışıyorsunuz. 3 ee, yıl aşağı yukarı değil mi? 1988-91. güzel yıllar. Muhteşem yıllar bizim için. Yani evet. Her evet. zaman benim özellikle bir armoni yani çok sesli müzik ve altyapıyı kurma arzum vardı ve baktım araştırdım bu işi öğreten kim var? Bizim de çocukluğumuzdan beri sesini plaklardan tanıdığımız sevgili Timur Selçuk hocamızdı. Hı hı. Gittik hemen onun dershanesine sağ olsun bizi buyur etti ve 3 yıl kadar beraber çalıştık hocam. Harika. Yani o yıllarda hatta işte 88-87 yılında siz aynı zamanda profesyonel müzik yapmaya da başladınız değil mi? Benim bildiğim kabare Tabi kabareyle başladı ee, ve tam hatta şunu hatırlıyorum Timur, Timur Hoca'nın çıkardık işte akşam diyelim yedi buçukta başlar saat sekiz buçukta biter ders çıkarız yağmur yağıyor elde bastonlar sırtımızda evet oradan yürürüz sıra sevlerden ee, müzik yapacağımız yerlere giderdik kabreden sonra hatırlıyorum Neydi serim, şişli pa, paprik, pa, paprika. paprika harikasın evet. Bir giden. de şey, neydi o barometre? Barometre barometre. Evet. barometre. Sonra da Evi, Karaköy'üm. Böyle değişik mekanlarda biz müzik yaptık Kerim'le ikili ama şunu da söyleyeyim. Hep daha çok kişiyle böyle orkestral bir topluluk oluşturma düşüncemiz, hayalimiz vardı Ercümet Ve onu da daha sonraki yıllarda gerçekleştirdik yani. Belki tabii sıraları geliyor olsun. ama Şöyle Sezen Aksu ile düetiniz var bir de Bir konser sonrası işte onun evet. doğum gününe katılıyorsunuz. Çok hoş bir e, hatıramızdır. çek barda mıydı? Galiba. Bir orada karşılaştık bir tesadüfen bir de bir özel gecede e, Sezen Hanım bizim bir bestemizi şey, seslendirdi. Evet. Türkiye Engeller ayı. Spor ve Yardım Vakfı Gecesi. Evet, evet. harika. Evet, harika. Çok doğru. Olur. Hatta Gecide. sizi şey demiş şarkınız sağlam besteye devam. <gülüyor> evet, bizim parçamızı göndermişler vakıftan. Sese Hanım da parçaya hazırlanmış. Selim açılışta işte ilk cümlelerimiz Melitese söylerken Selimle bir vaktik. Kolonlardan bir ses. Sesin Aksun'un sesi misin? inanamadık. Harika. Çey Dinlence ile Yıldız Üniversitesi'nin yarışmasına katılıyorsunuz. Orada da Melih Kıbar sizi keşfediyor. Biraz ondan bahseder misiniz? Bir dönem onun prodüksiyon şirketiyle çalıştınız. Evet. Üniversite yıllarında kurduğumuz topluluk Grup Dinlenci. O zaman işte arkadaşlarımızla birlikte çok güzel şarkılar çalıyoruz. Yarışmalar oluyor. Biz de bir tanesine katılalım istedik. Yıldız Üniversitesi'nde sık sık düzenlenirdi. Yani en az her sene hı hı. mutlaka yaz aylarında olurdu. İşte onun bir tanesinde biz bir şarkı seslendirirken jüride meğer Melik Kibar varmış. Ve Melik Kibar e, o zaman bizim e, gruba bir not koymuş, böyle bir mim koymuş. Hı hı. Daha sonra bizi aradılar onun prodüksiyon bölümünden. Me Produk Mel -Ki Mel -Ki Produk Hala. Melik Kibar'la konuşmak... Herhalde o yaşlarda, genç yaşlarımızda bizim için tabii çok heyecanlı bir andı. Odeon Oda Korosu var bir de sizin. 1990'lı yıllar, evet. 94'teydi sanıyorum değil mi? Evet, bu konservatör eğitimimizden sonra, yani koro eğitimi aldıktan sonra kurduğumuz e, korodur. Yani Altı Köyler Derneği İstanbul Şubesi bünyesinde kurduk. Daha sonra yıllar geçtikten sonra işte o derneğin bir dönem kapandığı bir zaman vardı. Bağımsız yürüttük ondan sonra. Şimdi tekrar kurmaya hayal ettiğimiz koro aslında bir bakıma o korun devam olacak koronisi ee, şeyine... şey Odeon. Odeon vakti devam edecekse Sen de eski bir korucusun dostlar evet, korosunda evet. yıllardır hem söyledin hem miyatrisik yaptın. Koro bir aşk biliyorsun. Ömür boyu devam eden bir şey. Evet, çok o yüzden bir bekleriz. <gülüyor> tamam. Zaten şey bir iki bu online şeye katılmıştım ama yani tabii çalışmam evet, online gerekiyor. Online zaten yer almıştı. Ya hep şeyi merak ediyorum. Yani mesela ben dostlar korosunda çalıştığımda işte şefimiz karşıda bizi kumanda ediyor. İşte fakat görme engelliler korosu ve şef nasıl? Çünkü görme bir şef. Evet. Polisler de görmüyor nasıl? Evet. Şöyle kendi yöntemimizi kendimiz geliştirmiştik o dönemde. Ee, hiç unutmuyorum. Ben mandolin elimde olmak üzere tabii koroya dönük olarak bir e, şeflik yapıyordum o zaman ve e, mandolinle küçük bir ses verirdim Hı -hı. başlanacağı zaman. Ondan sonra herkes hazırlanır, sesini oradan alır. Çoğu zaman da o ses salondan duyulmazdı. O kadar düşük veririm ama herkesin kulağı bende olduğu için o sesi kaçırmazlardı hı hı. ve öyle başlardık. Yine aralarda ritim değişiklikleri olduğu zaman veya ben onu öyle hayal ettim. Biraz daha yükselelim dediğim zaman da nefesle ya da kolistlerin yakınlarına giderek böyle sesimle onlara bir destek olurdum. Hı hı. Öyle bir yöntem geliştirmiştik. Bu şekilde de Ankara'da Korolar festivale çok defalar katılıp güzel ödüller aldık. Hatta hiç unutmam bir defasında Hikmet Şimşek ...böyle heyecan içerisinde gözleri dolu dolu olarak göz yaşları içinde sahneye çıktı ve bizleri kutlamıştı. Ne güzel. O da bir hatıra bizim için. Çok çok güzel. Peki Odeon Korosu'ndan hı. bir örnek dinletelim mi dinleyicilerimize? Evet, çok seviniriz. Bizim bu pandemi döneminde özellikle senin de destek verdiğin evden kayıtlarla oluşturduğumuz koro çalışmalarımız olmuştu. Hı hı. Onlardan istersen bir tanesini dinleyelim. Hangi? Çarşıya vardım Cenan Akın'ın düzenlemesiyle. dolmuş kayısıdan aldım çarşıya bağlı madun aldım aldım yari haberi ni aldım, aldım. aldım. aldım. ben keser aldım yarruzu ben keser yine 2000'li yıllar işte Basat üyeliğiniz oluyor değil mi bu yani İstihalk Halkevi'nin yerinde. Bakırköy Sanatçılar Derneği maalesef şu anda yerinde yerler esiyor. Evet öyleymiş az önce konuşurken. Öyle. Gerçi Hı -hı. başka bir yeri oldu yine başka bir yerde başladı Sanatçılar Derneği ama ilk yeri o yeri daha güzeldi. Yani bize de daha yakındı hiç olmazsa ama şey yani bence Bakırköy vefalı da yani şu İncirli'de de siz bir parka sizin adınız verildi evet. bazen önünden geçerken evet Kerimserim yani. Altınok parkı evet. yani Bakırköy'de yaptığımız görme engellerle yaptığımız çalışmalar dolayısıyla böyle bir jes oldu gerçekten harika çok, çok büyük mutluluk harika peki şey 2008'e geldiğimizde de bu engelsiz orkestramız var. Biraz ondan söz edebilir miyiz? İşte demin söylediğim yani biz bir orkestra kurmak istiyorduk. Sadece Kerimle ikimiz e, kalmayalım sahnede. Daha çok oğlum arkamızda, yanımızda arkadaşlarımız olsun. Evet, mi? bir olun. Burada bir cümle söyleyeceğim evet. Selim yani müzikle uğraşan insanlar tabi çok şanslı hı hı. ama mesela biz ikimiz müzik yaptığımızda tek kişi olsan yine az iki kişi çok güzel ama o bile yetmiyor ben diyorum ki yani birlikte müzik yapmadan geçen her gün ve saat kayıptır hı hı. o yüzden buradan yola çıktık ve biz yavaş yavaş ekibi büyüttük işte bir bas gitar hı hı. bir davul. Kaç kişiydi grup? Ya yani 10 kişiye kadar çıkmıştık. Evet. Hangi, dönem hangi dönem. enstrümanlar vardı abi? Şey Keman. Yaylı Tabii iki tane klavyemiz oldu evet yaylımız vardı kabak yamane Kavak üç tane ritimcimiz oldu hı hı. bunun dışında solistlerimiz oldu bizler vardık başka enstrüman klarnet. gitar mandolin devan gitar, gitar mandolin her zaman değişik enstrümanlar katıldı çıktı zaman zaman ama bir orkestra olduk ve sanıyorum ya, yaklaşık 100 konser verdik orkestrayla. İnanılmaz. Biraz pandemi dönemi tabii ki etkiledi bizleri ama devam edeceğiz. Herhalde toplam yani müzik, sanat hayatımızda bine yakın konser vermişsinizdir değil evet, mi? Evet hesaplıyoruz. Erili ufaklığı yani televizyon programları işte radyo tabii. programları falan derken müthiş. Şimdi geçmiştir herhalde bini geçmiştir. 12 Ekim akşamı Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde işte bizim bu 40 senelik müzik yolculuğumuza eşlik eden arkadaşlarımızın bir çoğu sahnede olacaklar. Harika. Bir orkestra oluşturacağız. Engelsiz orkestra dedik ama değil aslında. Yani bütün tanıdığımız gruplardan ki muammer ketençoğlu da zaten finale olmayacağız. Finalde yapacağız. dinleyeceğiz ee, muammeri. Grup olsun. dinlenciden arkadaşlarımız Herkestim gelecek. Yani. Harika. 3x2'yi oluşturan onun B kemiğindeki ha. 3x2'den bahsedebilir miyiz? Bu Engelsiz evet. Orkestradan sonra kuruldu değil mi? Evet. Tabii. Aşağı yukarı hangisi yıldır? Ya şöyle diyelim. Aslında 2, biz 16. son 5-6-7 senede biz özellikle genç hmm. müzisyen arkadaşlarla birlikte olmanın da mutluluğunu fark ettik. Hem belki onlara biraz deneyimlerimizi aktarabilmek hem de onların yeni hmm müzik yaklaşımlarını daha iyi alan beyinlerinden bize bir şeyler aktarmalarından faydalanmak için bunlardan tabii en önemlisi de 3 x 2'dir. İsmi için 3 x 2 iki çift ikiz var. Evet. Ben Selim ve Derya ve Deniz, Deniz kızlarımız ikizler. Ikizlerimiz. ve ve tabii sevgili Ruşen, Can ve Osmancan, Acet kardeşler. Onlar da abi kardeş. Aslında şey karanlıkta yemek Nurikaya ile yaptığınız projelerden of. biraz söz edelim. 2006 e, of o, e, hala şimdi, dostluğumuz baki sürüyor baki. tabii Nuri ile. Ee, yani Ercümen açık net şunu söylemek isterim. Evet yani demin söyledim bin civarında hı. performansımız sahnemiz olmuştur. Ama bu bin konser veya etkinliğin belki de en ilginç olanı, bizim aklımızda en çok kalanı karanlıkta yemektir. Nuri'nin organize ettiği. Hı -hı, hı -hı. Çünkü oranın bizim için bir özelliği var. Ee, her yer zifiri karanlık ve bizler ilk defa ayakta oluyoruz sahnede. etrafında dolaşarak insanlar oturuyor. Onlar bu kez yerlerinden kalkmıyorlar. Biz halbuki normalde sahnede hep oturarak çalarız, hı -hı. şarkı söyleriz. Hı -hı. Bu defa biz dolaşıyoruz. Hem de her tarafı dolaşıyoruz. Yani bütün salonu geziyoruz. Çok hoş bir ortam ve insanların kulaklarına böyle o melodileri hafifçe mırıldanarak şarkı söyleyerek veya vokal yaparak veya mandolininle o trimunelerle hı hı. verdiğim zaman insanların o coşkusunu şaşkınlığı, heyyanlığı. Şey, şey diyorlar Selim sen evet. yani de duymuşsundur Aa, mandolin geçiyor diyor mesela Aa, keman, geçiyor, keman geçiyor, gitar geçiyor Dönük bize dokunmak evet. istiyorlar. Bazen o biz onların fark. omuzlarına dokunuyoruz. Yani herkesin bir kere bir denemesini aslında. Bir, dinleyiciler karanlık, gören insanlar. Gören insanlar. Orada insanlar. aslında onlar orada görmüyor gibi evet. oluyorlar. Hı hı. Biz hı hı. görüyor gibiyiz, ayaktayız, hareket ediyoruz. Karanlıkta yemek. Biraz pandemi de tabii yavaşladı ama evet. şimdi tekrar yeniden başlıyor. Çok Karanlıkta yemek.com. Onun web sitesi var. Tamam. Oradan tamam. inşallah Harika. takip, takip edebilirler. Peki hangi ülkeleri gittiniz, konserler verdiniz? Biraz söz edebilir misiniz yurt dışında, yurt içinde çok yerde verdiniz ama? Evet. Valla konserlerimiz şöyle aslında daha çok bir satranç da yurt dışına çıktık diyebilirim. Hı -hı. Yani e, herhalde bir on, on küsur ülkede olduk Hı -hı. ve her gittiğimiz ülkede de enstrümanlarımız da olduğu için yanımızda bir yandan satranç durumasında milli takım oyuncusu olarak yer aldık. Akşam saatlerinde de böyle biraz ee, biraz Türk gecesi Türk gecesi tadında, tadındık. biraz da Avrupa müzikal Avrupa seyahatleri yaparak e, ülkemizin müziklerini tanıtmaya veya isteklediğimiz tanıtmaya çalıştık. E, bir Hollanda'yı hatırlıyorum Selim yine. Evet Yunanistan'a gittik birkaç in, kez. Polonya değil mi? Evet, Polonya, Polonya var. var. Yani renk Aslında, İspanya, İspanya, İngiltere. İspanya evet, İngiltere. Amerika'da da tabii konserlerimiz oldu. Gittiğimiz zaman. Onu bir ayrı programda konuşalım istiyorum ben. Yani bu Atlantaya gittiniz, 15 gün, işte Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Körler Federasyonu deneyimini Türkiye'yi taşımaya çalıştınız. O bence bir program konusu olur. Onu yapalım derim <gülüyor> ben. Tabii o, o ayrı bir alan gerçekten oradaki sadece müzik değil, orada bambaşka şeyler de e, e, algıladık ve bunları yaşadık. Unutamadığınız konserler desem, hemen evet. ilk anda aklınıza gelen mesela diyeyim Selanik'te çaldınız. Atatürk evinde. Çok e, doğru söyledin. Yani en belki duygulu anımız oydu. Atatürk'ün e, manevi hatırası. Ne söylemiştiniz hatırlıyor musunuz? Atatür onun... Atatürk'ün sevdiği şarkılar vardı. Değil mi? Vardarovası mı? Tabii. Evet tabii ki. <gülüyor> tabii ki. Çökertme vardı. Balkonda. Balkonda çaldı. O balkonda çaldı. Aşağıda e, birçok dinleyici çok duygusal. Bu olmadı. şey Cumhurbaşkanlığı yani. Köşkü'nde hangi Cumhurbaşkanı vardı? Orada da bir dinetiniz var sizin. O yani o evli zaman, hatırlıyorum ben. E, şey. O Cumhurbaşkanı Abdullah Beydi. Hmm. Abdullah Gül. Bir, bir de yine şey var sizin Engelsiz Orkestra ile, bu Göçmen Senfoni ile yaptığınız bir konser değil mi? O da... evet. evet, senfonik ee... bir konser olması itibariyle bizim için önemlidir. Ee, Musa Göçmen de gerçekten e, değişik kalan, kanallarda çalışan bir müzisyen. Yani sadece hı hı. senfonik müzik yapmıyor, popüler e, müzik alanında da çalışmaları var. O yüzden güzel bir işbirliğimiz Oldu, oldu. Programın ikinci şarkısı Azeri bir ezgiydi. Bir e, oyun havası dinleyelim mi? Azeri ne var sırada? Elmas oyun havası yine burada kabak yamaide, Rusan Can Acet kerim gitarda, ben mandolinde çok sevdiğimiz bir melodiy. <gülüyor> Bir sonra ilk albümünüz. Aslında tek albümünüz evet. devam belki evet, evet. gelecek ama 2008'di değil mi yaşadıkça? Evet. Çoğunlukla kendi bestlerimizden oluşan ki bu programın başında da yalnız oradan bir parça dinleyerek başlamıştık. Hı -hı. O bizi tabi bestemiz değil ama Sultane'ye gestiyor. ve arkasından gelen longa. Hı -hı. E, tabi Hı -hı. öyle enstrümantaller de çaldık. Türkü var. E, türkü potporimiz var yine albümde. Hı -hı. E, i̇nternete koyduk şu an internetten YouTube'dan. Ee, diğer kanallardan da çoğu yerde izlenebiliyor. O ee, albüm bizim için bir aslında tabii bir adım oldu. Evet. Ee, sonrasında e, biz daha çok hani single diyoruz ya şimdi <gülüyor> ee, YouTube kanalımızdan e, tek tek parçalar Hazırlayıp yani genelde home stüdyomuzda hazırlayarak veya bazen konser kayıtlarını paylaşarak aslında müzikal paylaşımlarımızı devam etmeye gayret ediyoruz. Çok pişiriyorlar. Yani Çok güzel. Yine radyoculuğunuz var yani hani yorumculuk, bestecilik, yazarlık vesaire. Bir de radyoculuğunuz var. Yine 2008'de değil mi ilk evet. internet yayıncılığı? Biraz söz eder misiniz? Evet bu radyo aşkı. Çok, çok Çocuk yaşlardan aslında biz radyo dinleyerek büyüdük. Tabii radyo günlerinin çocuklarıyız. Evet kesinlikle. Öyle. Ayrıca tabii 1995 senesinde ilk kurulduğu günlerden itibaren açık radyoyu keşfedip oraya böyle kulağımızı verdikten sonra Hı -hı. radyo aşkı daha da arttı bizde gitgide. Harika. Yani yıllar sonra da işte böyle Hı -hı. internet radyolarında Hı -hı. bir tabii ki Şimdi, amatörce çok yel ya. yo ben çok beğeniyorum yani 15 günde bir keşke her hafta olsa yelpaze değil mi bu evet. ama sürecek sezon başlıyor herhalde sürecek, değil mi yine temizlik. ama Yazın. çok çok zor yani biz senin enerjine hayranız yani sen her hafta yapıyorsun biz inan o 15 günlük yani 15 günlük dönemde o programı hazırlamak bile bazen zor düşüyor ama yani. iki buçuk <gülüyor> üç saat sürüyor sizin programınız hiç az değil yani tabii biraz sürüyor ama gerçekten çok zevkli bir şey radyoyduk ama çok, çok da e, zor emek, şey emek isteyen bir şey. Gerçekten. Çok, evet gerçekten öyle. Şey bu yıl işte Açık Radyo'nun 27. yaş günü yaklaştı. Yani Ekim, evet. Ekim'de 28. yıla girecek Açık Radyo. Bu yıl yani Biennale'de e, katılımcı olduk. Yani o da çok keyifli bir şey oldu Aynen. bizim için. tabii Evet abi güzel. Bugün de Babil'den sonranın sonuna geliyoruz. Ne yazık ki sanatta 40 yıl konseri öncesi. Selim ve Kerim Altınok'u programa konuk ettim. Programı kapatmadan konserden söz eder misiniz? Kimler katılacak? Dinleyicilerimizle bir kez daha hatırlatıp davet edelim bir konsere. Şimdi 40 yıl deyince 40 yılın sanatı. Sana e, sanata kırkıncı yılımız deyince hı hı. biz şöyle bir şey düşündük. Bizim o yıllardan bu zamana kadar müzik yaparken birlikte olduğumuz hı hı. yol arkadaşlarımızı davet etmek istedik. E, onlar gelecekler. Başta sevgili Muammer Ketençoğlu olmak üzere birçok yine müzisyen arkadaşımız sahnede olacak. Hı hı. Dansçılar olacak. Oldukça renkli bir gece. Video gösterimleri olacak değil mi? Nuri'nin, e, Nurikaya Nurikaya'nın hazırladığı. Hazırladı. Bizim hayatımızdan kesitler yine biz başta anlatacağız hı hı. kendi hayatımızdan ama Tabii. aslında sizin programımızı dinleyenler bu ipuçlarının çoğunu burada almış oldular onları da bekliyoruz 12 Ekim Çarşamba 12 Ekim Çarşamba akşamı saat 20'de Bakırköy Yunus Emre Kültür evet. Merkezinde yani Ataköy 9. kısımda 9. Oluyor mekan. kısımda şehir evlerden de gelinebiliyor metrobüsle gelenler evet. metrobüse falan da yakın hı hı. Peki dinleyicilerimiz sizleri çalışmalarınızı nereden takip edebilir? Bir sosyal medya hesaplarınızı bir kez daha tekrarlayabilir miyiz? Bir YouTube kanalımız var. Selim ve Kerim Altınok. Evet. Arada o V işaretiyle, yani v ile. Ant işaretiyle. Anladım. Benim bir Facebook hesabım var, Kerim Altınok, sadece kişisel. Hı hı. Bir de Yine e, Kerim ve Selim Altınok şeklinde bir Facebook sayfamız var. Instagram kullanıyor musunuz? Instagram'da kullanıyoruz. Evet da yani aynı isimler Evet o da yine Kerim ve tamam. Selim Altınok şeklinde. Ee, oradan sizi takip, oradan takip edebilirler. Oradan takip tamam. edebilirler. Şimdi programı kapatmadan son olarak dinleyicilerimize yani özellikle gençlere ne demek istersiniz? Yani işte fiziksel engelleri olmasa da bugün gençler birçok engelle karşılaşıyorlar. Gelecek kaygısı çok fazla. Yani yurt dışına gitme hayali kuran çok sayıda genç tanıyorum. Yani nasıl olur da bu zorlukları engelleri aşabilirler? Çünkü sizin hayatınız tamamen yani bu deneyimleri içeren bir yaşam. Ne önerirsiniz Valla hayatta e, çalışmak çok çok önemli. Biz Hı -hı. çalışmakta bulduk hayat zevkini diyeceğim. Hı -hı. Ve mesela bir enstrüman çalmak veya bir sporla uğraşmak bunlar çok çok önemli. Yani mutlaka gençlerimize biz bunu öneriyoruz. Hı -hı. Müzikle, edebiyatla, sanatın bir dalıyla ilgilensinler. Hı -hı. Spor yapsınlar. Ama hani işin kolayına kaçmasınlar. Örneğin gitar çalacaksa birisi ya iki tane akor öğrenirim de ben bu işi götürürüm. Tamam demesin. Hı -hı. Sıfırdan başlayıp Mümkünse de klasik gitar öğrenerek <gülüyor> ve notayla bir çalışsın. Ercümenciğim e, şimdi artık <gülüyor> yaşları toplayınca <gülüyor> işte hani bir asır çoktan geçtik yani. <gülüyor> 60'a doğru gidiyoruz ya. <gülüyor> evet. şimdi, ama hala inan gönüllerimiz 20'lerde. <gülüyor> e, her sabah böyle uyandığımızda yepyeni bir ışık yeni bir e, gün işte bizim evet. ışıklarımız içimizde yanıyor hep onu Hı -hı. söylüyorum ama Hı -hı. yani Hı -hı. çok mutlu oluyorum bunu söylemekten çünkü hiç sönmeyen ışıklar var içimizde her gün okuyacağımız yüzlerce kitap var o bizi heyecanlandırıyor dinleyeceğimiz yüzlerce şarkı binlerce şarkı çalışacağımız faydalı olmaya çalışacağımız gençler var e, sanat okumak Bunlar bizim o enerjimizi tekrar yerine getiriyor. Güzel, ve bizi ayakta hissettiriyor açıkçası yani. Harikasınız. Yani ben sizi 1990'da tanıdığım işte 32 yıl yaklaşık yani işte bu çarşamba günde sanatta 40. yılınızı kutlayacağız. Ben bugünden yani bu 40 yıllık çabanızı canı gönülden kutluyorum. Teşekkür ederiz. Yani teşekkürler. sizi her zaman gerçekten keyifle ve çok şeyler öğrenerek takip ettim. Yani umarım bundan sonra da her zaman birlikte oluruz. Yani 50. yılı da yine e, radyoda kutlama e, şansımız olur. E, yani programa katıldınız. İşte her zamanki gibi değer kattınız programa. Çok teşekkür ediyorum. Siz de ee, ağırla, ağırladığınız için davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yani açık açıkçası olmak bizim için her zaman büyük bir onur. Buradan tekrar sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizim için de büyük bir onur, büyük bir keyif sizlerle birlikte olmak. E, haftaya Babil'den sonra da bu yıl 47. yaşını yaşayan Ruhiz Dostlar Korosu'nun ilk üyelerinden Yusuf Başaran program konumu olacak. E, Babil'den sonranın program kayıtlarına programın Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz. E, programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Programı İran'dan bir şarkıyla kapatacağız. Feridun, Faruksat'ın bestesi, Şap bir yaban Buğut. Kimler var bu yorumunuzda müzisyenler? Yine biz kendimiz kaydettik. Kerim ve Selim ama bütün enstrümanları da farklı farklı kendimiz çaldık. Üst üste kayıt yaparak enstrümantal olarak düzenledik bunu. Haftaya aynı gün ve saatte 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da buluşabilmek dileğiyle ben Erjument Gürçay, Selim ve Kerim Altınokla birlikte hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.